Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın Özdeş Feryal, herkese Günaydın gel. Günaydın. ya Bahar'ın ilk günü dediniz, hani biraz böyle güneşli bir İstanbul sabahı. Hani keyifli, hoşluk dolu bir haber dizisi bekliyordum. Pek öyle olmadı. Yani ben değiştireyim dedim. Bende de yok ama iyi haber. <gülüyor> Şimdi baktığım zaman 470 milyon 647 bin kadar yeni olgu var listede. Can Hopkins Üniversitesi'nin sitesine bağlı olarak 6 milyonu aşan yaşamını itiren sayısı var. Günlük olgu sayısı bir hafta içinde ortalama 1 milyon 962 bin buradan şunu görüyoruz bu ortalamadan bir süreden beri hani olgu sayıları böyle 3 bin, 3, 3 milyon buçuk 3, milyondan 1 buçuk milyon düşmüştü tekrar 2 milyona doğru bir artış oldu. Nereden kaynaklanıyor bu artış covid 19 olgu sayısındaki artışlar Özellikle uzak doğu Asya'dan bu şekilde belirtilmekte, Örneğin Güney Kore, Güney Kore'de başkanlık seçimi olmuş. Bir gün sonra 380 bin günlük olgu sayısı. Hafta sonu 621 bin 328'e çıktı. Yani bir gün içinde bu kadar inanılmaz bir olgu saptanıyor Güney Kore'de. Özellikle Çin'de çok ilginç gelişmeler var. Çin'de çünkü bir yıldan beri ilk defa Cuma günü iki Kişi Covid'den yaşamını yitirdi. Bir yıldan beri ilk defa Covid'den hayatını kaybeden iki olgu bildirildi. Şimdi Çin son 24 saatte 5000 kadar olgu bildirdi Dünya Sağlık Örgütü'ne. 15 Mart'ta bu sayı 5.280 idi. Tam kapanmaya gidiyor her zaman Çin biliyorsunuz en ufak bir şüpheli durumda. Ve buna rağmen engelleyemiyorlar. Ee, ve e, durum ilginç. Neden ilginç? Çünkü e, en son e, bu iki kentte ortaya çıkan e, tek tük olgular nedeniyle Şangay ve Şenken limanları kapandı. Şimdi bunları kaparır kapanmaz Şen, e, Şenken'deki özellikle kısıtlamalar sonucunda e, 2008'den beri en düşük, e, en yüksek düşüşü yaşadı e, borsa bu, bu bölgede yani Güneydoğu Asya'da. Şangay borsasında %7.55'lik, Hong Kong borsasında da %10.7'lik düşüş yaşandı. Bunun üzerine ilk defa Çin politbürosu ekonomiyi destekleme ve önceleme kararı aldı. Şimdi kadar hiç böyle bir şey yapmamışlardı. Bunun nedenlerinden bir tanesi, Çin'de üretim yapan hem Toyota hem de Apple'ın iPhone üretim merkezleri kısmen kapanmaya gitti, hani böyle olmuyor diye. 90 milyon kadar da işe gidemeyen insan var bütün bu kapanma sonucunda ee, hmm. ve e, kısıtlamalar ekonomiyi e, aksatmakta kararı çıktı. Bu ilk defa yapılıyor e, Çin gibi çok radikal ve çok sert önlemlerle bu pandemi sürecini e, götürmeye çalışan ülkede e, önemli bir e, gelişme. Peki Güney Kore, Vietnam, Japonya, Çin, Uzak Doğu Asya olgu sayıları artıyor bu coğrafyada dedim ama bu sadece o bölgeye özgü değil. İngiltere'ye bakalım. Bir haftada İngiltere'deki olgu sayısındaki artış oranı inanılmaz geldi bana yüzde 44. Yani bir hafta önceye oranla yüzde 44 artış var. Olsun ee, ama bütün şeyleri tabii tabii, tabii. Bütün kısa Kısalamalar Bir birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz dedi Biz evet. de Bruce Johnson hatırladığım hayır, bunu, bunu duyunca o zaman iyi de biz 2 yıldır niye bunları yaşıyoruz Bütün bu yaşadıklarımızın Nedeni neydi peki madem bu kadar ciddi değil olay. Ama soramazsınız bu soruyu Makul bir soru çünkü <gülüyor> hayır, hayır, Korona günlerinin Son programını falan mı yapsak acaba diye Düşünüyorum Ev ee, ülkemizde de öyle gidiyor çünkü bir, bir, bir kısıtlama kalmadı gibi ya da bizim ülkemizde zaten oldukça başlı bozuk bir e, süreç yaşandığı yaşanmakta. Neyse İngiltere'de e, baktığım zaman hastane yatışlarında da %22'lik de bir olgu e, artış var. E, olgu sayısı ortalama 534 bin kadar e, olgu sayısı yani İngiltere çok e, sayısal değerler açısından baktığımız zaman. Hani pandemi canlı canlı yaşıyor. Dolu dolu yaşıyor ama kıslamalar kaldırıldı. Fransa'da benzer bir şekilde Fransa özellikle hastane yatışlarda şu hafta sonu artış var. Ve bunu bir hayretler içinde karşılıyor Sağlık Bakanı. Ya böyle bir şey oldu, neden oldu acaba? Ve mikron onun bir alt tipi olan BA2'ye suçluyorlar, orada artış var diyorlar. Ama biz hep COVID'e odaklandık. Şöyle bir gözden geçirdim. Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde geçtiğimiz haftalarda nerelerde neler artıyor diye. Şöyle bir ufak bir liste vereceğim size. Ürkütmeyeyim ama çok süratle geçiyorum. Şimdi Avrupa'da bir farelerde hepatit E virüsü yayılmaya başlamış. Bu hepatit E virüsü, işte biz A hepatit, B hepatit, C hepatit biliyoruz. E hepatit önemli ağız yolundan bulaşan bir hepatit virüsü özellikle hayvanlardan bulaştığına dair kanıtlar vardı. Ve fareler diye geliyor. Amerika Birleşik Devletlerinde zika enfeksiyonu özellikle gebeler yakalandığı zaman doğan çocuklarında bu mikrosefali falan meydana gelen bir enfeksiyon hastalığı daha çok Bezilya'dan bildiriliyordu. İtalya'da Toskana virüsü her ülke kendi coğrafyasına göre isimlendiren bir takım virüsler. Estetik geldi bana Toskana virüsü. Miniden bir virüs. Şimdi Hırvatistan'da Q-Favor dedikleri bir humma türü, coxiella virüs bakterisini yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nde iki virüs var. İlginç, bovatsan virüsü ve hertland virüsü. Bunlar ait evet, olgular bildiriliyor. Yani aradığınız zaman buluyorsunuz ve bu virüslerin sayısı da hani 3-5 lan sınırlı değil biliyoruz artık. Bulgular insanlardan söz ediyorsunuz tabii değil mi? Evet, evet, evet. Ama iki e, eski hastalığın deyim yerinde o artılamasına ait bulgular var. Bir, Endonezya'da Sıtma'nın arttığı. İkincisi Malawi'de polyonun arttı. Şunu polyo deyince yani çocuk felci dediğim zaman bir duracağım burada. Çünkü buradan Ukrayna'ya geçeceğim. Şimdi Ukrayna'daki sağlık haberlerine baktığımız zaman neler var diye. Ee, birincisi e, Ukrayna işte biliyoruz ki. Ki, e, özellikle Covid açısından baktığımızda e, düşük bir aşlama oranı olan aşı karşıtlığı yüksek olduğu bir ülke ama son zamanlarda özellikle e, ülkeyi terk ederler sığma e, tünellere ya da işte bir takım e, sığınaklara e, da yoğunlaşan insanlar o e, kaçmaya çalışan insanların e, kalabalık bir arada yakın temasla ve e, çeşitli önlemleri almadan bir sürece girmiş olmaları. Bütün bunlar politik kolaylaştıran olgular. Bunları biliyoruz. Ama bunun yanı sıra tehlikeli bir noktaya dikkati çekmiş Dünya Sağlık örgütü Diyorlar ki özellikle Ukrayna'da ilginç bir şekilde beklenmeyen bir şekilde bir bilgi çıktı. Çünkü Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında, 2021 Ekim'inde Ukrayna'da 20 tane çocuk felci olgusu bildirilmiş. Şimdi Avrupa, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesi çocuk felcinden arındırılmış bölge ilan edilmişti. En son olgu Türkiye'den bildirilmişti ve Türkiye'de de takip edildi. 2 yıl kadar hiç çocuk felci rastlanmadıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün 53 ülkeden oluşan Avrupa bölgesi e, poliyomiyelikten yani çocuk felcinden arındırılmış e, bölge ilan edildi. Sertifika verildi e, bu bölgeye ve günümüzde sadece iki ülkede endemik olarak poliyomiyelik var. Orayla e, e, o bölgelerde mücadele ediliyor. Afganistan ve Pakistan. Ancak birdenbire e, çok ender olarak Tacikistan'a giden bir Ukraynalı ya da Tacikistan'dan e, ülkesine dönen Ukraynalı e, poliomiyeti getirdi dendi ve e, Ekim ayında 20 kadar Ukraynalı'da poliomiyeti saptandı. İkisinde paralizin yani felç meydana geldi. E, bu bir kenarda duruyordu bu bilgi ama birdenbire Dünya Sağlık Örgütü çok kolay yayılan, özellikle kontamine, kirlenmiş içme suyu ve kalabalık bir arada yaşama koşullarında kolay yayılan bu poliyomiyelik virüsüne dikkat çekiyorlar. Tabii bu da eklenirse bütün yaşanan o olumsuzluklara, orada ciddi bir sorun, ciddi bir olumsuzluk ve bir felaket yaşanıyor. Yani çok hızlan çocuk felci'nin tekrardan Avrupa'da hortladığını düşünün. Bir çeşitli. şey ilave edeyim ne yani bu çeşitli ülkelerde şeyler kapanmalar filan bu tedbirler kaldırılırken mesela Avrupa'da Almanya'da muazzam bir rekor kırıldığını gördüm Guardian Gazetesi'nin haberinde. Yani bütün günlük rekor kırıldığı gibi ölüm sayısı da muazzam şeylere ulaşmış ama dün itibariyle kaldırıldı bütün kısıtlamalar. Bunun nasıl yorumlanacağını hakikaten bilemiyorum. Yani 7 günlük insidans oranı 100 binde 1706'ya çıkmış. Ve 300 bin kişi de cuma günü e, covid olmuş yani baka olmuş. <gülüyor> yani halk şey diyor Almanya'da halk. Başka ülkelerde de var aslında ama en çok Almanya'da görülüyor. Grafikte de inanılmaz rekorlara sahne olunuyor ama kaldırıyorlar. Evet bunu geçtiğimiz cuma günü önce sağlık programında Türk Toptancılar Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut'u evet. götün deyimiyle omikron kapitalizme yenildi diyordu. Evet. Yani öyle böyle bir gelişme evet. oldu. Şimdi Ukrayna'da yine e, ilginç bir haber var sağlık konusunda. Aşısızlara dışarıdan gelen yardım malzemelerinin ulaştırılması yapılmıyormuş. Böyle bir haber çıktı. Yani Covid-19 aşısı olmayanlara yardım etmiyoruz diye. bunun bu haberin tabii doğru olmadığı yalan bir hiç şey, duymamıştık böyle bir şey evet, zaten. Evet. Böyle bir doğrulama geldi daha sonra. Bu DIA Action diye bir bir aplikasyon var ve bir hareket var bu şekilde tanımlanan. E, aşılananlara e, aşıyı özendirmek için 35 euro veriyorlardı. E, bu tarz uygulamalar yapılıyor. Aynı uygulama e, daha sonra savaş nedeniyle özellikle ilk günlerinde, ilk haftasında işini kaybedenlere de 200 euro bir para veriyorlardı. E, bütün bu e, bilgi e, kirliliğinin çok yoğun olduğunu belirtmek için böyle yalan haberler de e, bazen yayılıyor. E, Selim Bey... Bu e, bilgi kirliliği demişken şimdi Ukrayna'da da bir iddia var. Biyolojik laboratuvarlar e, olduğuna falan yönelik bir de savaşta tabii vurulma ihtimali var e, buraların. Siz de laboratuvarda çalışmış bir virolog olarak e, bu, bu biyoloji laboratuvarları nasıl bir tehlike taşıyor savaş koşullarında? da? Geçen hafta değinmiştik Dünya Sağlık Örgütü. E, bu konu dikkati çekti. Laboratuvarlarda bir takım patojen mikroorganizmalar var. hani Bunların korumasının daha iyi yapılması gerekli. Çünkü bunlar laboratuvardan yayılmaya başlarsa hiç ummadığınız mikroorganizmalar sorun yaratabilir diye. Evet, bir de buna komple teorileri ekleniyor. Biyolojik silah üretiyorlar. İşte Rusya böyle iddia etti. Bu, tabi bu tarz komplo teorileri, bu enfodemi sadece COVID konusunda yok. Yani her konuda e, oluşuyor tabii. Irak'ta da biz bunu gördük. E, burada da e, büyük bir olasılıklar yaşanıyor. Ama tabii laboratuvarlarda patojen, e, insan için tehlike arz edebilecek mikroorganizmaların bulunduğu, stoklandığı, onlarla çalışıldığı e, bilinen bir konu. E, bunun tabii yayılması e, gerekli önlemleri almaya çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Evet yani önemli bir konu. En azından Dünya Sağlık de bu konuya dikkatleri çekti. Şimdi bütün bu olup bitenler Ukrayna ile ilgili bu sağlık haberleri ve araya katılan bu yalan haberler infodemi gerçeği açığa kavuşunca okuduğum bu yazıda Great Reset isimli kitaba değinilmiş. Nedir bu kitap diye baktım. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab ve onun okuluşunun son başkanı T.B. Mallory isimli iki kişi bir kitap yazmışlar ve Davos'ta da bu kitaba değinilmişti son toplantıda. Orada özellikle tarihteki bir takım yaşanan krizler, e, toplumlarda e, çok ciddi değişimlere yol açmakta toplumsal hareketlerde diye e, başlayan buradan da işte e, acaba bu e, Covid 19 e, pandemisi e, bir takım toplumsal değişikliklere yol açar mı sorusunun tartışıldığı anlatıyor bu yazda e, bu Grand, Great Reset yeniden e, formülama filan gibi bir şey biliyorum e, ama. Buna tabii özellikle sınırsız doktorlar kuruluşunun bu konuyu istismar ediyorsunuz bir itiraz olmuş. Şimdi biraz önce özdeşin değindiği hani biyolojik silahlar falan gerçekten ülkelerdeki bu haberleri çok da ciddi almamak lazım herhalde. İşte Almanya'da herhalde geçen hafta değindik mi bilmiyorum ama Almanya'da bir hastane Rus ve Belaruslu hastaları kabul etmemek kararı aldı. Hani Dostoyevski'nin Tolstoy'un yasaklanması gibi, hani Dostoyevski pek bir şey kaybetmez bundan ama, e, Almanya'da bir hastanenin Rus ve Belarus'ta hastaları kabul etmemesi gibi, hani e, yenir yutulur bir şey değil Münih'teki bir özel hastanenin bu kararı e, bunlar oluyor. E, bu arada Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın e, Covid-19 için ürettiği Sputnik aşısını e, değerlendirme kararı almıştı. Ama bu kararı ASKİ almış durumda. Çünkü gidip bir yerinde bir inceleme, bir denetleme yapmaları lazım ama uçuşlar durunduğu ve kredi kartlarını Rusya'da şu an için kullanamayacakları gerekçe göstererek bu aşının değerlendirme sürecini dondurmuşlar. Bu da öyle ilginç bir karar. Bu kadar zaman sürmesi de ilginçmiş ama çünkü ilk aşılardan bir tanesiydi. Ama hayır, çok geç başvuruldu dünya sağlık. Hı -hı. Evet, yani dünya sağlık Örgütü onayı olmadan da 70 ülkeye sattılar. Yani hem kendileri kullandı, hem de yetmiş ülke kullandı. Bu şey değil, yani çok şaşırtıcı gelmedi. Şimdi e, önemli bir haber e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. E, bu patent konusu, patent konusuyla ilgili Avrupa e, Birliği, e, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti patent konusunda anlaştılar. Yani patentin en azından COVID-19 aşısı patentinin patentlerinin e, geçici bir süre için dondurulması, kaldırılması gibi. Peki bu gerçekleşecek mi? Bu kadar iyimser bir haber. Ben başından beri bu işten çok belli olduğumu, bu konuda karamsır olduğumu belirtmiştim. Hmm. Ee, Haberde diyor ki şimdi Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin ikna edilmesi gerekiyor. 164 üye var. Baş, baştan beri İngiltere, İsviçre ve e, Skandinav ülkelere buna itiraz diyorlar. Olmaz öyle şey diye. E, Uluslararası İlaç Endüstrisi Federasyonu var IFAP'a. Onlar da buna tamamen karşı olduğunu, yeterince aşı üretildiğini, aslında sorunun dağıtımda olduğunu söylüyorlar. Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Sınırsız Doktorlar Kuruluşu bu konuda devrede hani, ikna etmeye çalışıyorlar. Yani 4 kuruluşun, işte 3 devletin ABD, Hindistan ve Güney Afrika ile Avrupa Birliği'nin e, aldığı bu o, daha yumuşak, daha olumlu, e, en azından geçici bir süre bu e, patent e, uygulaması kaldırılabilir, dondurulabilir. E, bunu tartışalım e, önerilerini tartışmaya bile açmamaya çalışan ülkeler, e, kuruluşlar var. Bu da e, unutulması gereken bir nokta. Tam bu noktada ben de şeyi sorabilir miyim? The, the Great Reset dediniz bu yazıyla evet. çok önemli bir şey bu yani yeniden başlatma bilgisayar terimi değil mi reset Türkçesi. Evet gibi. evet evet yani yeniden evet, format mı evet. demeye çalıştım fakat e, tabi... bu şeyi soracaktım ben de bu büyük yeniden başlatma, the great reset'i aslında kapitalizm için yapsak ve kaldırsak nasıl olacak diye düşünmüyorum olmaz olmaz reset değil oradan kaldıralım delete <gülüyor> camdan aşağı at <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle tabi ee, zaten e, özellikle Sınırsız Doktorlar Kuruluşu'nun bu kitaba hemen çok sert ve ani itirazının gerekçesi Bunlar kapitalizmi kurtarmak için e, diyorlar. Tabi, evet. yani bizim yani e, konumuzu COVID'e aşıyor belki ama e, ayrıntısına e, daha uzun uzun değinmek istemedim o nedenle çünkü e, çevre konusunda da e, iklim krizini e, önleme konusunda da bir takım önlemler e, önerilmekte Davos'ta da gündeme gelen bir konu bu. Fakat e, ele alışları hep ee, bu önleme yöntemleri önerileri tekniklerinde de bir para ve kazanç <gülüyor> gündeme geliyor yani önleme konusunda yapılacaklardan da para kazanmak da ilginç bir yaklaşım tabii neyse oraya yani bizim programımızın konusu kapsamının dışına çıkmayayım. <gülüyor> Şimdi e, kentlerin demografilerinin değiştiği fark edildi COVIlen e, ile birlikte uzaktan çalışma nedeniyle bir e, birçok e, kişi kentlerdeki pahalı kiralılardan hani, e, kaçabilmek için taşya kırsala taşınıyorlar ve uzaktan çalışıyorlar. E, Fransa'da e, yılda 4000 kadar aile bu şekilde bir göç e, etmişler. Yani buradan hareketle bu tarz bir e, gelişme söz konusu olabilecek, yayılabilecek belki. E, olgu sayılarında e, hani ben İngiltere'den siz Almanya'dan örnekler verdiniz. Bütün kıslamaların kaldırılmasına karşın aslında gerçek sayısal değerlerde artış var diye. Amerika Birleşik Devletleri'nde işler daha iyi gidiyor Avrupa ülkelerine göre ama hapishanelerde geçen yıl oranlı 3 misli daha fazla olgu varmış. 101 hapishanede yapılan bir çalışmada Fransa'da 1500 kadar aşı merkezi vardı bunlar tek tek kapanmaya başladı 14 ay ve 142 milyon enjeksiyon sonrasında işi yavaş yavaş doktorların muayenehanelerine ve eczanelere kaydıracaklar artık çeşitli bölgelerde oluşturulan işte çadırlarda ya da geçici bir takım prefabrika biberlerdeki bu aşı merkezleri ki sayıları 1500'de 150'ye kadar düşmüş daha da azaltacaklar ee, evet, Almanya'da yalnız değil aslında Avusturya'da Hollanda'da tabii, tabii, tabii. Ee, evet yani bu, bu evet bende de var Almanya, Hollanda'da da yüksel yükseliyor ee, bu önemli tabi ee, İngiltere Almanya'yı nevi diğer ülkelerde ama hepsi ka şeyi kaldırıyor bütün tedbir, evet, tedbir. kaldırıyorlar ee, bizde de benzer bir şey oldu biliyorsunuz evet. ee, ki son bilgilere göre işte ülkemizde 97 bin kişi COVID nedeniyle yaşamını yitirdi. Ama Türk Türk Birliği'nin pandemi çalışma grubu üyesi Güçlü Yaman'ın matematik modellemelerine çok güzel, çok önemli bilimsel değeri yüksek bir takım hesaplamaları var. Ona göre 97 bin değil, ülkemizde yaşamını yitiren sayısı 274 binden fazla. Yani hem verilen resmi rakamlardaki, Rakamlar e, gerçeği tam yansıtmıyor hem de buna rağmen bu sayısal değerlere rağmen yani düşük olduğundan daha düşük açıklanan rakamlara sayılara rağmen e, hani bu kısıtlamaların kaldırılması e, devam etmekte. Şimdi geçen hafta da söylemeye çalıştım. Ülkemizde bir aşı politikası garip bir şekilde yürütülmekte. Gerçekten de örtülmekte. E, Altıncı doz aşığı olan üç milyondan fazla insan varmış ülkemizde. Ben de bilmiyordum. Çok hayretler verici bir şey. Altıncı doz nereden çıktı? Buna karşılık e, çok ciddi rakam e, oranda insan daha rapel dozunu yaptırmamışlar. E, başından beri diyorum teknolojinin geldiği noktada e, ilerlemeler iyi güzel de daha e, olumlu, daha e, hani etkili bir takım ürünler, aşılar, antivirallerin çoktan hazırlanmış olması lazımdı. Demek ki şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve bize söylenen ilerlemeler doğru yolda ve doğru amaçla yürütülmemiş gibi. Şimdi ben bunu e, düşünmeye başladım. Ee, bir de ben takıldım. Altıncı doz nedir? Nereden çıktı? E, i̇şte e, üç doz olan, iki doz olan, işte, örneğin Sinovacası olan iki dozda e, Biontetesi olduktan sonra beşinci dozu, altıncı dozu böyle bir hak tanınıyor. Böyle hak da e, yaptırıyor insanlar. Yani ee, tabii o burada. Duyamamıştım ben de. Evet altıncı dozu yaptıran insanlar, yani çok garip bir şey. Şimdi bu e, rapel dozlar konusunda e, bunun e, gereksinim, bu e, reenfeksiyon enfeksiyon dediğimiz yani hastalığı geçirenlerin bir daha geçirmesi ya da e, aşılı olduğu halde hastalığı evet hafif geçiriyorlar Çok bu e, bilinen yatsınmaz bir gerçek ama buna rağmen. Böyle bir olgu. Bütün bunlar aslında hem doğal enfeksiyon sonucu hem de aşı sonrası oluşan bağışıklığın çok güçlü ve tam olmadığını gösteriyor. Bunu biliyoruz artık. Diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da, örneğin gripte de böyledir, %100'lük bir koruma, net, tam bir koruma ortaya çıkmıyor. O zaman bizim rapel dozlara başvurumuz doğaldı. Üçüncü doz yapıldı, evet tamam. Yani ilk rapel doz. Şimdi çeşitli Avrupa ülkeleri önce işte belli bir yaş grubunun üzerinde 70 yaş, 60 yaş, 80 yaş üzerine dördüncü dozu açtılar. E, Fransa'da, İngiltere'de e, bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde e, her iki mRNA aşısını üreten Pfizer ve Moderna şirketlerinin dördüncü dozu için ABD'de FDA'ye başvuruları izledi. Bütün bu haberleri iyi güzel de birdenbire çok çarpıcı bir yazı çıktı. Son e, New, e, New England Journal Medicine'de ben yazarların ismini söyleyeyim. Kısaca e, Rege, yo e, Yoşah ve arkadaşları <coughs> Pardon. bu kişiler İsrail ki dördüncü dozu e, uygulamıştı İsrail e, dünyada ilk uygulandı. Dördüncü dozdan sonra olan bağışıklığın üçüncü dozdan pek de farklı olmadığını yani dördüncü dozunda kısaca çok da e, e, korumaya korumalar katmadığını e, açıklayan ve gösteren bir yazı yayınladılar. E, Bütün bunlar, e, hani, e, yeni varyantlar çıktıkça e, bunların aşıdan daha az etkilendiğini e, ancak aşıların hala e, ağır hastalık geçirme hastaneye kaldırılacak kadar e, ağır olgulardan ve ölümden bizi koruyan tek e, araç olduğunu buna karşılık hiç yakalanmayı e, sağlamadığını gösteriyor. E, bitirirken bir de şu omikronla ilgili bir şey bir, bir, e, değineyim. E, bu omikrondan sonra e, biliyorsunuz çeşitli çalışmalar yapılıyor. E, bir haber çıktı. Delta kron. Delta varyantıyla Omikron varyantının harmanlanmış şekli bunun iki e, mutasyon kümelerini bir şekilde bir arada kendi bünyesinde barındıran e, bir e, yeni varyant. E, varyantlarla ilgili çalışmalar e, devam ediyor. E, henüz hakem denetiminden geçmemiş bir makalede e, Kısa Yank ve arkadaşları Bunlar Yeni Zelanda ve Hong Kong'da ortaya çıkan yeni varyantları incelemişler. Neler var bunu gösteriyorlar. İlginç bulguları var. Henüz bu yayılan, ağır hastalık yapan varyantlar değil ama en azından varyant serisinin ya da varyant oluşumunun devam ettiğini gösteren bir çalışma. Ama buradan işin pratik yönüne bu Delta Kron ya da Delta Mikron'a değinmek istiyorum. Ee, biz programımızda değmiştik Ocak ayının sonlarında e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bildirilmişti e, bu Delta ve Omikron rekombinasyonu. E, ne demek bu? Bu yeni bir e, varyant. E, şimdi tekrar gündeme gelmesinin nedeni Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde e, saptanmaya başlandı şimdilik. İşte 33 tane Fransa'da, 8 tane Danimarka'da, bir tane Almanya'da, bir tane de Hollanda'da var. Yani aransa sayılar artar. Bunlar 15 Mart tarihli sayılardı. E, bu yeni bir varyant oluşum mekanizmasını gösteriyor. Yani iki tane varyant, iki farklı virüs tipi aynı insanın hücresini enfekte ettikleri zaman bu iki e, hücreye ait Genetik materyal harmanlanıyor ve e, bu kısım genetik özelliğini A virüsünden diğerini B virüsünden alan yeni bir C virüsü tipi ortaya çıkıyor. Bu varyant oluşum mekanizmalarından bir tanesi esas biliyorsunuz hep söyledik e, HIV hastaları ya da diğer kronik hastalarda uzun soluklu bir virüs canlılığı sürmekte onlarda ortaya çıkıyordu varyantlar. Bir de böyle iki virüsün aynı hücreyi enfekte etmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Ee, bu bir e, olasılık idi ee, ama hayata etkimeye bürünmüş durumda, hayata geçmiş durumda. Bu Delta kon ya da e, Delta Mikon şeklinde isimlendirilen henüz ismi de tam karara verilmiş değil. Böyle bir e, haber var, bunu e, dikkat etmek lazım. E, Long Covid denen olgularda ortaya çıkan özellikle e, beyindeki bir takım değişimler ve e, olumsuzluklar ya olumsuzluklar e, ile ilgili çalışmalar e, çıktı bu hafta özellikle konsantrasyon sorunu konuşma bozukluğu gibi. Evet onun bir sonraki bölümde de, de konuşmak kadar iyi olur aslında tamam. çok, çok iyi bir konu mesela. Memnun. Peki ben burada Peki. durayım isterseniz. E, Ali Bey'in vaktini çalmayayım. Ee, evet. Bize iyi haftalar. Görüşmek Çok üzere. teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.